Şimdi çanakkale lifakat mitür e, söyleniyor. Bayağı Onu şeyler söyleyelim, ben... söyleyebiliriz diyorum, söylüyorum. He? O güzel melodisi var onun, güzel. Ah. Çanakkale etsesen. Sen, sen söylemeyeceksin, sadece çalacağız He? yalnızca. Yalnızca çalacağız. Yalnız çalalım. He, yanlış çalalım. Teşekkür ederim. He, eh, yanlış çalalım. Hadi bakalım. Gene, yine arada yapalım. Tamam. Hadi ne diyoruz o zaman? <Gülüyor> Şey Çanakkale ve Tisa, e, Çanakkale'li kız anlamında kullanılıyor. Yanula. Yanula. Çanakkale'li kız Yanula. Yanula. Çanakkale ve Tisa, Çanakkale'li Çanakkale i̇şte kız. Evet, Çanakkale ve Tisa, Çanakkale'li kız. bu bütün dünyasında da söyleniyor buna. Evet. E, çok güzel bir şey. Evet. Fakat Çanakkale, Çanakkale'deyiz. Biz Çanakkale'deyiz değil mi? Evet. Onun için seviyoruz bunu çünkü biz Çanakkale'deyiz. Village. Ama burada bak İmrozdaki insanlar, buradaki insanlar yine e, buradan çıkma aslında bu. Çünkü Çanakkale'deki kız diye söylüyor ve Çanakkale'deki kızı e, yazılmış bir aslında. Dedi. Yani buranın kaynağı var ama Yunanistan'a falan da yayılmış bu. Orada da söyleniyor bu ama esas çıkış bu, yeri bu, burası. Bu burası mesela radyoda Çanakkale'de basarsan hemen bulursun çok güzel şey diyorlar ya. Vallahi lan her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 1973-1975 yıllarında İmroz'da öğretmenlik yapan ve yıllar sonra adaya yerleşerek burada yaşamaya karar veren Kemal Yazgan ile yaptığım söyleşinin ardından Stelio Berber ile çocukluğunun düş ülkesi İmroz'u konuşmuştuk. Dördüncü programın konuğu Mehmet Gürmen olmuştu. Mehmet ile ada tarımının dününü, bugünü ve geleceğini konuşmuştuk. Bu programlarda İmroz şartları da dinlemiştik. Daha önce yayınlanan bu dört programın kaydına Babil'den sonranın Facebook sayfasından ulaşabilir, dinleyebilirsiniz. İmroz Söyleşilerine sevgili arkadaşım Tuğba Emiroğlu ile yaptığımız söyleşiyle devam ediyorum. Programa Timolyon Çaknis ve Kemal Yazgan ile başlamıştık. Önceki programlarda Lemnos, Samotrak, İmroz ve Denedos şarkıları albümünden seçtiğimiz şarkıları dinlemiştik. Bugün de bu albümden şarkılar dinleyeceğiz. Programda ayrıca Timolyon Çaknis, Kemal Yazgan ve Şenol Aktürk'ün yorumladığı iki İmroz şarkısı da yer alacak. Lafı uzatmadan şimdi sizleri Tuğba Emiroğlu ile yaptığımız söyleşiyle ve İmroz şarkılarıyla baş başa bırakmak istiyorum. Bugün de İmroz'dayım. Bu Zeytinli köyde sevgili arkadaşım Tuğba ile birlikteyim. E, Tuğba, politik şiddetin İmroz'daki izleri üzerine çalışıyor. Adaya gelişin saha çalışması için niye burayı seçtin, bu konuyu seçtin? Oradan ki. başlayalım. Ben Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'ndeyim. Sosyoloji alanında doktora çalışması yürütüyorum. E, yaklaşık 3 yıl önce İmroz'a geldim. Saha çalışması e, niyetiyle aslında böyle yılda 2-3 ziyaret yapmaya başladım. Ee, İmroza merakım daha öncesinde daha turist olarak arkadaş ziyaretleri için gelişimle başlamıştı ve e, tabii ilgimi çeken bir sürü şey vardı yani Rumca tabelalı e, işte naflar, <gülüyor> köy, evet. köyler ama içeri giriyorsunuz Türk işletmeciler, Rumlar nerede isimleri var, mekanlarının üstünde adları var, Şinudi, dereköy, e, dereköy çok etkilemişti beni ama şey e, garip yani bir turistik bir nesne olarak Rumlar vardı burada. Ama kendilerini göremiyorduk. Yani varlardı da nerede olduklarını anlamıyordum. Bu e, merak beni doktora test çalışmamda aslında İmroz'u çalışmaya yöneltti. Ne zaman başladın bu çalışmaya? E, bu çalışma yani saha çalışmam 3 yıl kadar 300. oldu başlayalı. Yani doktora sürecim çok daha eski ama e, 3 yıldır İmroz'da aktif saha çalışması yürütüyorum. Merakım biraz şeydi yani e, adaya geliyordum... Rumların adayla kurduğu çok yoğun, çok güçlü bir duygusal bağ, e, aidiyet ilişkisi var. Ama bir taraftan adada Türk köyleri var ama onların adayla hiçbir bağ kuramadıklarını görüyorum. Bir tür aidiyet fikri üzerine adada çalışmaya başladım. E, ama saha çalışması yaptığım günlerin, e, yani haftaların birinde diyeyim, e, adada bir cinayet işlendi. Hani bundan burada da bahsetmeyi önemli buluyorum çünkü benim için süreci çok e, sert bir şekilde değiştirdi. Zafir Pınarı isimli Rum bir yurttaşın katli hmm. diyeyim, biraz vahşice evet, de bir katli var. O olay benim için şöyle bir şey oldu, yani Rumlarla temas kurma şeyim çok değişti. Çünkü daha kapandı topluluk, röportaj yapmak çok zorlaştı. Ee, geçmişte olanları e, anlatacak tanık bulmak çok zorlaştı. Benim için de soru sormak çok zorlaştı. Çünkü insanlarla temas etmek, onlara ne yaşadınız diye sormak biraz acımasız gelmeye başladı. Dolayısıyla ben o noktadan sonra tezimi e, biraz şeye dönüştürdüm. Burada bir politik şiddet var ve onun bugün izlerini hala e, insan olmayan e, aslında failler üzerinden yani terk edilmiş binalar, köyler, işte çoraklaşmış bir ekosistem, işte kamu binaları, cezaevi binaları gibi çok dev yapılar üzerinden bu şiddeti nasıl takip edebilirim, nasıl izini sürebilirim diye aslında konumda biraz böyle bir yere evrildi. Yani daha temelde tanıklık Hı -hı. üzerine yoğunlaşmayı başladım. Çünkü gerçek tanıklar varlar ama konuşmaktan imtina ediyorlar evet. çok anlaşılır Tam bir şekilde. Ediyorum. Ben de biraz böyle evlerin, arazilerin, aslında hayvanların, doğanın peşine düştüm diyeyim ama peşine düştüğüm şey yine de politik şiddet buradaki. <gülüyor> Asıl böyle, şimdilik böyle diyebilirim <gülüyor> adadaki dönüşümü. İmroz Adası'nın tarihinden bahsediyoruz yani. İminat önce <gülüyor> 3000'e kadar sanıyorum evet. diyor. Ve adadaki hani suyun bolluğu, toprağın verimliliği birçok işgalci gücün de aslında ilgi alanında olmuş ada. Evet. Hani o tarihte de sanıyorum <gülüyor> buradaki halk o şiddeti yaşamış değil mi? Kısaca o tarihten tabii, söz etmemek mümkün tabii. mü? Oldukça genel hatlarıyla söylemek gerekirse ada tarih boyunca hep el değiştirmiş. E, çünkü konumu çok kritik tabii. tabii. Stratejik bir pozisyon. E, i̇şte Boğaz Öne Adaları deniyor, Trakya Adaları Hı. deniyor bu bölgeye. Dolayısıyla işte o Asya Avrupa arasındaki konumu e, stratejik noktası yani M.Ö. 3000'den bu yana işte Atina Roma arasındaki mücadelenin e, işte e, Venedikli Osmanlı, evet. Osmanlı mücadelesinin e, işte Cumhuriyetlerine geldiğinde Yunanistan Türkiye Türkiye'si mücadelesinin olmuş. hep aslında belli mücadele odaklarının arasında kalmış. Bir Atina kolonisi aslında Pelasaklar dediğimiz Pelasklar, yani adanın Pelasklar, ilk yerleşimcileri diyorsun, diye bilinen. Evet. Ama ardından işte Pers İmparatorluğu'nun da kısa bir dönem burada olduğu biliniyor. Sonrasında Atina ve Roma tekrar. Roma. Evet Doğu Roma, Batı Roma sürecinde Venedikliler de uzun bir süre kalıyor. 1453'te Osmanlı hakimiyeti. E, 1912'de kısa bir e, Yunanistan aslında hmm. hakimiyeti var. 23'te 1923'te de Lozan'la Lozan e, Türkiye Cumhuriyeti'ne şey, bırakılıyor. Evet. Bütün köyler dikkat edersen tepelerde yani evet, o denizden evet, gelen evet. tehlikeye karşı aslında anlamlı evet. önlem. Tabii e, o, da... o çok kritik çünkü e, tamamen korsan saldırısından Tabii. korunma amaçlı ama bir taraftan da verimli ovaları da Tarıma doğru, bırakma amaçlı. Evet, çok... Bir de şöyle bir gelenek varmış burada. Bir kuzu kesilir, bir yere bırakılırmış. O kuzu ne <gülüyor> kadar geç orada çürürse yani oksijenin bolluğu açısından evet. hemen oraya köy yerleştirilmiş. Evet, evet, evet Böyle kesinlikle. Böyle bir gelenek varmış yani bu Ege adalarında özellikle. Evet, evet. Sanıyorum o seçicilikte onu da şey yaptılar yani insan için en çok oksijenin, oksijenin olduğu Oksijenin, suyun, suyun bol olduğu yerler, evet. <gülüyor> ORCHESTRA PLAYS 1960-70 sonrası politikalar değil mi? Daha çok böyle evet, adı üzerinde, evet. şey, insan buradaki yerleşik nüfuslarında. Çok belirliyor bugünü. Biraz ondan sürülebilir miyiz o dönemden? Oraya kısa şeyden başlayayım istersen e, Lozan'dan başlayayım 1923'ten tamam. e, Çok kısaca e, çünkü orada kritik bir şey var. Yani bir nüfus mübadelesi tanımlanıyor Hı -hı. ama e, İmroz mübadelesinin dışında, dışında kalıyor. kalıyor. Tabii ben sonra yaptığım görüşmelerde şunu çok duydum. Keşke mübadele de kalsaydı Adanın statüsü çünkü bazı haklarımız olurdu yani bu 60-70'lerde göç edenlerin hiçbir hakkı hiçbir işte ne bileyim taşınmazına dair ya da başka hakları olmadığı için mesela mübadele olsaydı keşke statümüz diye çok duydum o yüzden mübadelein dışında kalması Adanın kritik bir nokta. E, Tabi Bozcaada ve İmroz için e, Lozan bir Adalar Özel Yönetimi tanımlıyor. E, Adalar Özel Yönetimi de adanın aslında yerleşik halkından seçilecek bir yönetim. Yani aslında yasa maddesine baktığımızda çok e, buradaki insanların e, kendi dini, ritüellerini, işte etnik kökenlerini e, devam ettirebilmesi için her şey düzenlenmiş durumda. E, ama lakin e, uygulamaya geçtiğimizde tabi bunlar e, beklenilen gibi olmuyor. Yani Adalıların da zaten e, çok büyük kaygısı var bu konuda. O dönem bir sürü mektup var işte Lozan e, yürütücü heyetine yazılan mektuplar var e, adadan e, gönderilen. E, yani çok kaygılılar Türkiye Cumhuriyeti'ne e, pozisyonlarından e, ötürü. Ama e, yani haksız da değiller. Çünkü görüyoruz ki e, Lozan'da tanımlanan aslında e, adalara tanımlanan özel yönetim e, uygulanmıyor. E, i̇şte orada e, yine e, örneğin e, bu Balkan Savaşı'nda adadan göçmek zorunda kalanların adaya geri dönmesine il, ilişkin yasada uygulanmıyor. Hmm. E, derken e, adalılar zaten aslında... E, yani, ...ada diyeyim daha doğrusu... ...ilk e, aslında yarayı... ...23 ile almaya başlıyor... Hmm. E, ...o dönemde göçler var... ...kısmi de olsa çok belirgin hmm. değil... E, ...yani tabi işte... ...ada'ya geri dönüşlerin yasaklanması... ...o dönem... E, işte zihin, e, bir, ...bir tür aslında... ...yetişmiş zihnin olmaması anlamına geliyor... ...dolayısıyla okul açamazsınız... ...çünkü yetkin kimse yok hmm. deniyor... ...ve işte Rum okullarının açılması... ...orada engelleniyor... E, engelleniyor. Dolayısıyla 23'lü bir süreci başlatmak e, anlamlı geliyor bana. Ama dönem dönem, işte Türkiye-Yunanistan ilişkilerinin iyi olduğu dönemlerde adada da daha ılımlı Zırat, bir hava var. Evet, diyor, Yani sanır. okulların açıldığı, Hı -hı. Rum okullarının e, çok aktif çalıştığı, işte adadakilerin büyük bir refah içinde yaşadığı dönemler de var. Ama e, genellikle iki hükümet arasındaki krizler olduğunda da... Doğrudan burada hemen... Hemen etkisi yanlış. görülüyor. <gülüyor> hemen etkisi görülüyor. Ee, 60'lara geldiğimizde de Kıbrıs krizi tabii en belirgin e, faktör. 63. Zaten adayla ilgili de 1964 yılında bir MGK kararı var. 35 sayılı kanun e, diye bilinir. E, bu kanun aslında e, adanın e, ne diyeyim yani bugünkü haline e, gelmesinin 5, ilk 5 ve en büyük adıma atılmış oluyor. Çünkü bu kanun e, çok kritik şeyleri tanımlıyor. Yani e, işte e, ne bileyim adaya ...yetişkin, iyi, bilgili bir e, müezzin atanmasından adada cami inşaatlarının yapılmasına... E, ya ...sadece Türkleştirme değil aslında Anladım. bir tür e, İslamlaştırma ve Türkleştirme <Gülüyor> birlikte evet. gidiyor. E, çok kritik bir şey adada bir cezaevi açılması, evet. açık yine tarım dönemi, cezaevi diye geçiyor. Bu da yine 64'te tanımlanıyor. Aslında 64'teki şey de var, kanunda var. Evet. <Gülüyor> Bu cezaevi tabii kritik birazdan aslında biraz daha detaylı değiniriz. Da biraz şimdi birkaç tane daha şeyi söyleyeyim, Anladım. sıralayayım neler olduğunu. Bir devlet üretme çiftliği kurulmasına karar veriliyor. Bu, bu Evet tigem Bu neden önemli çok büyük bir alanın istimlakı anlamına geliyor çünkü. Özellikle en verimli tarım arazilerinin. İşte yatılı öğretmen okulunun açılması... Başka bir büyük bir jandarma taburunun adaya yerleştirilmesi gibi böyle çok temel maddeler bu şeyde tanımlanıyor. Bir yıl sonra köy adlarının Türkçeleştirilmesi. 70 yılında yani İmroz adının evet, dönüşmesi. E, bunların hepsi tabi e, böyle şey yani bunlar yazılı maddeler ama bunların uygulamadaki karşılığı çok ağır ada için. E, okullar yani kritik olan en önemli şeylerden birisi okulların kapatılması. Hı -hı. Yaptığım görüşmelerde şey e, çok belirgin. Çocukların okulu, çocukların eğitimi için adadan göç çok kritik, çok belirgin bir faktör. Hı -hı. E, dolayısıyla... E, 70'lere geldiğimizde adadan zaten çok büyük bir nüfus aslında gitmiş oluyor. Yani dünyanın her yerine. İstanbul'lara belki de kısmı değil mi? İstanbul'da, İstanbul'da iyi... başlıyor ama İstanbul'a gidenler genellikle İstanbul'u bir adım olarak görüyorlar. Yani İstanbul'dan işte Avrupa, Hatına Yunanistan yani. elbette. Tabii en büyük göçü Yunanistan oluyor. Ama Avrupa, Afrika yani Afrika ya. adadan Afrika'ya çok büyük bir göç var. Çünkü işçi olarak zamanda Afrika'ya çok gidilmiş. Avustralya, Amerika yani e, adanın diasporası çok e, ilginç ve çok dağınık bir diaspora. Hı -hı. Dolayısıyla bir araya gelmeleri de zor bir diaspora bir taraftan. E, tabii bu e, yani işte şeyden bahsediyordum işte bu göç dalgasından 74'e geldiğimizde ikinci Aslı Kıbrıs e, süreciyle ee, neredeyse adada 300-400 yaşlılarının e, kaldığı söylenir. Hı -hı. İşte en son Kaleköyün böyle e, Castro yani Hı -hı. bir hafta içinde bütün köyün boşaldığı e, anlatılır ki bu e, yani büyükçe bir köy e, orası ama çok kısa sürede deniz bağlantısı olduğu evet. için deniz yoluyla e, adadan uzaklaştıkları biliniyor. Bu politikalara tabii baktığımızda neler var? Yani cezaevinin yapılması biraz yani hem çok fazla Türkiye'linin adaya gelmesi, hepsi için aslında geçerli bu. Yani cezaevi, üretme çiftliği bunlar aslında hem insanların adaya yerleşmesi hem de aslında belli şiddet ilişkilerinin kurulması yoluyla adadan insanların Göç ettirilmesi yani ikili bir süreç işliyor diyebiliriz hem iskan var hem de yerinden etme var yani hem bir eritme var evet. hem de Türk varlığının arttırma var. Peki kim, nerelerden geldi buraya insanlar? Yani Andolu'dan hmm. grupların getirildiğini biliyorum. Onlara evler veriliyor, tarlalar evet. O Biraz ondan bahseder tabii, tabii. Tam aslında güzel bir noktayı söyle Şeyi atlamıştım. İskent köylerinin kurulmasını evet, evet. atlamıştım. Hı -hı, yerde. Evet. Yani. E, şimdi İskent köylerinin kurulması 64'te e, yani o yasada tanımlanmasa da ama o yıllar itibariyle başlayan yani 67 itibariyle başlayan ve 2000'e kadar devam eden bir süreç. Yani yani e, 2000'li yıllarda hala adada köy kuruluyor yani hmm. Türkiye'lilerin göçüyle oluşturulan köyler kuruluyor. E, bu köylerde Türkiye'nin her yerinden insan var. E, köylerin çoğu karma köyler. İki tanesi daha homojen köyler. Bir tanesi Karadeniz'den e, gelenlerin, gelenlerin köyü. köyü. E, orası e, bir köyün birebir aslında burada kurulmasıyla yani homojen bir köy bir köyü kuruluyor. Evet. Bir de e, Balkan göçmenlerinin e, aslında yerleştiği e, Şirin köyümüz, Las Koyu tarafında Laskoy bir köy var. Ama diğer köylerde işte Çanakkale'den de, Biga'dan mesela, işte Isparta'dan, Burdur'dan, ee, insanların olduğu köyler var. Ee, işte kendi ilişkileriyle adaya gelenler var. var değil mi? Çok evet. Sayıda. Şu an tabii İstanbul'dan bireysel göçler hala güçlü bir şekilde devam, devam ediyor. ediyor. Mesela e, cezaevine gelip, cezaevinden çıktıktan sonra adada yerleşen hı. ve yaşamaya devam eden çok fazla insan var. Memurlar var yine. Değil mi? Öğretmen olarak gelmiş, yani evet. asker olarak evet. gelip çok burada Çok fazla yaşayan... kurumlaşma, yani kurumlar üzerinden de türkleştirme çok iyi işleyen bir sistem hı. olduğu için tabii adada da çok fazla kurum, çok fazla memur var. Hı. İşte şey bağlantılarıyla yani akrabalık yoluyla adaya gelen özellikle Van, Ağrı, Siirt gibi hani Doğu Anadolu'dan bir, yoğun bir göç var. var. Onlara devlet iskan etmiyor ama onlar kendi ilişkileriyle geliyorlar. Şu anda çok işte Şinodi, Dereköy tarafında yerleşik olanlar var. Alevi cematin ee, var değil mi? Evet Burada yani girişimi var yani aslında yani ne kadar güçlü ve ne kadar sesleri var onun orası tartışılır ama, ama sayıca bir, hani, evet, bir, iyi bir grup olduğu biliniyor yani sayıca yüksek azından, bir evet. grup kesinlikle ee, tabi bu şeylerin hani bazı köyleri devlet kuruyor yani devletin kurması ne demek ev, ev ve belli veriyor, bir tabii. araziyi Hı -hı. zaten tahsis etmesi demek Doğru. ama bazı köyler örneğin işte dereköy boşaldığı için yani insanlar yerinden edildiği için diyeyim gelen insanların işgaliyle oralara yerleşmesiyle değişme uğrayan köyler var yani işte Pastıro'da da Şinudi'de de yani Kaleköy ve Dereköy'de Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale Kale bu iki köyde çok yoğun işgal sonucu o evlerin ev değiştirdiğini Şimdi, görüyoruz mesela. Mesela o Dereköy neydi Rumcada? Şinudi. Şinudi, <gülüyor> Şinudi Anadolu Türkiye'nin en kalabalık köyüymüş bir mi? Biraz söyler misiniz? Tabii tabii misin? tabii tabii. Yani, yani Şinudi, salonlar, Kesinlikle. Yani Şinudii ile ilgili konuştukça yani bir hazine gerçekten. Çünkü Sinema Derneği'nin hani sinema salonlarının ötesi Sinema Derneği'nin işte çok büyük tavernaların olduğu evet. Falan. Üç tane filan sinema olduğu söyleniyor. Dino dili birisiyle dolaştım ve şöyle bir ses kaydı geçen o ses kaydıyla biraz uğraşıyordum. Her köşe başında burası berberdi burası sinemaydı burası işte tavernaydı diye anlatmış ve bitmemiş yani. O kadar çok dükkan o kadar çok insanların bir araya gelip aslında sosyalleşeceği alan var ki. Zaten hani buradaki köylerin yapısına baktığımızda kendi ekonomileri var kendi sosyalleştikleri alanlar var. Çok kendine yeten bir sistemi var her bir köyün. Kendi aralarındaki ilişkiler o kadar hani güçlü değil ama her köy kendi içinde bir sistem aslında. Onu tabii Şinodi Türkiye ve Balkanların en kalabalık köyü diye de biliniyor aslında. Yani 1200-1300 civarı insan yaşadığı söyleniyor. Daha yüksek de olabilir tabii net bir rakam aslında erişemedim henüz. Ωντα, να διδύσεις και τα πουρτούλια που σερφοντε για βάλε κοιτάζω να φτισούν τον Ωντα, να διδύσεις και τα πουρτούλια που σερφοντε κοντά. Kama diz kitaba koluma da, kitas ...kilisel bir öneğin var mı buranın? Örneğin Patrik Gökçeada doğumlu diye biliyorum Evet, der. evet, evet. Ya, çok sayıda şey var, kilise ve küçük kiliseler var. Çok var, var. 360 civarı küçük şapel, şapel olduğu yani biliniyor. Hı. Her bir işte köyün kendi çok büyük şey, kilisesi, kilisesi var. Hı. Çoğu köy zaten kilisesinden adını alıyor. Evet dini ritüeller Onu hala soracaktım. aktif bir şekilde yapılmaya panayır, davet ediliyor. Mi, Meryem, evet. Yani o işte dini ritüeller ve panayır e, az önce diasporadan bahsettik ya. Yani diasporayı bir araya getirebilen aslında tek şey diyebiliriz. Ve Nüf, kuşakları bir araya getiren şey. Nüfus bir anda şey. artıyor panayır çok, dönemi. Ağustos, evet. 15 Ağustos Çok kalabalık mıydı? oluyor. İnsanlar acayip bir e, hani e, yani sanki yaşanan Hasvet. pek çok şey yaşanmamışçasına yani hmm. e, bir araya geliyorlar. İşte bir hafta 10 gün e, hazırlıklar sürüyor. Gençler yani çocuklar gençler burada birbiriyle tanışıyor çok ee, güzel. işte farklı kuşaklar eski komşular eski arkadaşlar yan buluyor, yana geliyor anılar. çok güçlü bir aslında hafıza mekanı diyebiliriz yani panayırlar için ee, yani geçmişi andıkları e, hala aslında İmrozlu kimliğini e, ki Kordukları. bu panayır aslında o kimliğin en belirgin özelliği bence ve İmroz'u kimliği diye bir kimlikten bahsetmek de mümkün yani. Evet, ee, o kimliği kuran en önemli şey ve o kimliği hala yaşatan, sürdüren de e, galiba en kritik şey dini ritüeller ve özellikle panayır. Panayrı. Evet. Meryem Ana yurtusu, Evet. Kesinlikle. Peki şey, geri dönen Rum vatandaşlardan söz ediliyor. Özellikle son Hı -hı. belediyenin bunu teşvik ettiği, işte onlara bir takım kolaylıklar verdiği işletme açmaları vesaire için. Ondan Hı -hı. bahseder misin? Geri dönen bir nüfus var mı? Yani geri yani, dönen bir nüfus var. Yani çok e, kalabalık bir nüfustan be. bahsedemesek de e, özellikle okulların tekrar açılmasıyla ilişkili de düşünmek hmm. lazım bu süreci. Çünkü e, az önce dedim ya okulların kapatılması en önemli göç nedenlerinden birisi. Doğru. Okulların açılması da aslında geri dönüşler için belirgin bir faktör. E, çok fazla tabii çocuğunun eğitimi için gelen e, aile var yani. Çok fazladan kastım 50-60 civarı Bil. öğrenci gibi. olsa da hmm. bu e, burası için anlamlı bir rakam Çok hala. E, çünkü dedik ya az önce 300 civarı yaşlının hmm. kaldığı 90'larda e, neredeyse aslında sadece onların yapayalnız kaldığı bir adadan bahsediyoruz. Şimdi hani bine yaklaşan bir nüfus bence var yani kışın değişiyor yazın, yazın değişiyor tabii. Ee, ve bir hani işte mesela genç Rum esnaf var ee, kafeler ya da hmm. mekan işleten hmm. e, Rum esnaflar var bunu görmek çok anlamlı. Bu bence de önemli bir ee, şey. Evet ama hmm. orada tabii şey hukuksal krizler var yani geri dönmeye çalışan bence daha fazla insan var hmm. ama örneğin e, kendi mal mülklerini tekrar edinmek için çok uzun süren ve genellikle olumlu da sonuçlanmayan hukusal hmm. süreçler yürütüyorlar. İşte geride bıraktıkları evler az önce dedim ya el işgal edilmiş ya el konmuş ve tekrar alamıyorlar. Vatandaşlık e, almaları askere gitmeleri gerekiyor. Yani Hı -hı. pek çok insan aslında bu süreçlerden dolayı da geri dönmeyi istemiyor. Ama tabii yaşadıkları şeyin çok acı olmasıyla ilgili de başta dedim ya ben tanık bulmakta çok zorlandım. Çünkü gerçekten e, soru sorduğunda gözlerin nasıl dolduğunu, nasıl sessizleştiklerini gördükçe çok e, soru sormanın çok e, anlamlı olmadığı bir noktaya geldiğimi fark etmiştim. E, dolayısıyla geri dönüşlerde de o acı çok e, belirgin. Yani benim böyle baktığım boş evler var, terk edilmiş evler var ve onların sahiplerine ulaşabilir miyiz diye mesela bir heyecanla sormuştum. Maalesef çok kimseyle çok. iletişime geçemedim. <gülüyor> yaşlı kuşaktan hala yaşayanlar var mı o günleri anımsayan görüşebildiğin konuştuğun var aslında yani ama şu şöyle bir şey oluyor mesela ses kaydıyla işte röportaj yani bir araştırmacı olarak hani çok Tabii. işte bir klasik bir şey yapıyorum işte ses kaydım var hmm. randevu alıyorum belli sorular hazırlıyorum Bunların hiçbiri burada çalışmadı açıkçası. Anladım. Çünkü kaydı kapattığımda e, sohbet etmek daha kolaylaşıyor. E, çok, e, anlayabiliyorum. Ben evet ben de şey. çok anlayabiliyorum. Hmm. O yüzden artık çok kayıt almamaya başladım. Ama işte hep sohbet ediyoruz. Yani hmm. eski yaşantılarından çok bahsediyorlar. Şeyi öğrenmek bana çok anlamlı geliyor mesela. Eskiden ne pişirilirdi, nerede ne yenirdi... Bunlar böyle çok tez konumla bağlantılı olmasa da eskiden burada yani çok mutlu bir ada tablosu çiziliyor. Gerçekten hani çok nostaljik olarak anlatılan İmroz herkesin çok mutlu olduğu bir yer. Dolayısıyla oraya dair mesela bir, yer, bir şeyleri sürdürmek bugüne aktarmaya dair de ben insanlarla konuşuyorum. İşte nasıl hayvancılık yapardınız. Çünkü bugün hayvancılık çok farklı yapılıyor bu adada. Ya da hangi tarım ürünleri vardı ne ekerdiniz, ne biçerdiniz, ne pişirirdiniz, Hı -hı. İşte misafirlerinizi nasıl ağırlardınız yani bu evet. gibi şeyleri çok e, anlatıyorlar ama tabii yaşadıkları Hı -hı. E, kötü deneyimi, şiddet deneyimini anlatmakta e, zorlanıyorlar. zorlanıyorlar. Peki Tuğba yani bu 1960-70 politikalarından söz ediyorduk. Hı -hı. Hani bugüne geldiğimizde onun etkilerine dair ne demek? Hı -hı. Ne diyebiliriz, Hı -hı. ne diyebilirsin? Aslında şeyden bahsettim ya girişte ben adaya geldiğimde başka bir yere bakıyordum ve aklımda da hep şey vardı işte 60'larda 70'lerde belli politikalara uygulanmış ve hani ben o döneme bakacağım gibi ama aslında uygulanıp biten bir şey yok. Yani bu bir süreç ve devam eden bir süreç tam bu bahsettiğim cinayetin de ben mesela işte bir tür nefret söylemiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum adanın tarihiyle ilişkili olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla 60'lar 70'lerdeki politikaların bugün hala çok canlı bir şekilde her yerde izini sürebiliriz. Örneğin bu hayalet köyler yani işte Şinudi'den bahsediyoruz gittiğimizde hala tüylerimiz ürperiyor gerçekten. İşte bu köyün varlığı o köydeki insanların köye geri dönmek için çok yoğun hukuksal mücadeleler vermesi ya da geri dönmekten korkmaları. Ya da işte adanın çok böyle güçlü bir şey var dedik ya her köyün kendi iç ekonomisi var kendine yeten Taban köyler bunlar evet yani de, her şeyi ruh. üreten işte kendi hayvancılığını yapan bunu çok doğayla ile uyumlu bir yerden yapan bir yer yani bunun araya bir parantez açayım ya yani adadaki fiziki coğrafya ile toprakla kurulan ilişki çok güçlü hatta hep şöyle derler yani gidenler adadan ayrılmak zorunda kalanların ya bir görüşmede şöyle bir cümle geçti ve bu beni çok etkiledi yani her gece rüyamda görüyorum yani ve burada yani dönüp adada ölmek gibi hmm. bir aslında yaşlıların yıllarca adaya gelememiş olanların adada ölmek gibi bir şeyleri var yani hasretleri hayattan var, istekleri var hasretleri var. var kesinlikle dolayısıyla bu, yani... bu fizik coğrafya bu toprak yani sadece toprak değil çok güçlü bir bağ var burada. Ama mesela bu 60'lar, 70'ler süreci toprak dediğimiz şeyin görüntüsünü, işlenişini, orayla kurulan ilişkiyi de değiştiriyor. Çünkü adaya iskân ettirilenlerin e, yani şimdi işte mesela Karadeniz'den bir köyün böyle bir coğrafyaya getirildiğini düşün. Hı -hı. E, ne olacak? O bambaşka bir e, ekosistem, çok başka Tabii. hayvanlar, çok başka bitkiler. Yani şöyle hikayeler var. Yani gelmiş, bağ görmüş hayatında ilk defa e, ve o bağı sökmüş çünkü ne yapacağını bilmiyor, bilmiyor onunla. Evet. yok? Onu sökmüş ve burada yetişmeyecek bir şey ekmiş, ekmeye çalışmış. Ya da balıkçılık daha yapıyorsa burada balıkçılık yapmayı tercih, yapmayı tercih etmiş. Toprağı, kesinlikle. Evi duruyor, kesinlikle. Yani ama... Ve çok büyük topraklar verilmesine rağmen toprak işlememişler bir kısmı da. Hı hı. Bu ne demek? Verimli arazilerin aslında tamamen değişmesi demek, çoraklaşması demek. İşte hayvancılığın değişimi mesela çok kritik bir şey. Yani ne demek istiyorum? Herkesin küçük ölçekte keçi ve koyunla hayvancılık hı hı. yaptığı bir yerden yani insanların aslında, Orada birkaç politika daha var İşte ormancılık yasası çıkarılıyor işte meralar daraltılıyor Ve hayvanlar bir noktada işte Göçlerle de birlikte Doğaya bırakılmak zorunda kalınıyor Çünkü otlatılacak yer kalmıyor Bu da böyle şu an adada açık hayvancılık Dediğimiz bir sistemin Kendiliğinden türemesine sebep oluyor İşte binlerce hayvanı olan Mesela hayvancılar var ama Bir tane bile işte ahır Mandıra bir şey yok yani e, ne oluyor bu hayvanlar hem e, tarım alanlarında iyi oluşları da çok kötü tabii, durumda yani hayvanlar de, da doğru. sağlıklı değil ama tarım alanı dediğimiz alanlar yani tarım yapmak istiyorsanız adada e, acayip bir savunma da işte kendi alanınızı korumak hmm, kurmak işte çiftlemek e, hayvanlarla mücadele etmek zorundasınız yani hayvancılarla mücadele etmek mümkün <gülüyor> değil zaten yani çok yani, büyükler çok, yani. Hı. Ama hayvanlarla mücadele etmek zorundasınız. Ve yani keçiler e, çıkan her tür yeşilliği yiyor. Şu an adaya baktığımızda çok çorak bir ada görüyoruz. Suların azaldığı bir ada görüyoruz. Şey Benim var. dinlediğim e, anlatılarda... Ki adayla şu anki adanın aslında hiç alakası yok. Ama yani, su problemi bütün dünyada var. İklen, tabii kesinlikle. İklim bağlı. Kesinlikle. Ama burada barajlarla yapılan müdahalelerin de mesela çok büyük su kaynaklarını e, değiştirdiği, azalttığı, Hı -hı. köylerin büyük e, çeşmelerinin kuruduğu da mesela Hı -hı. söyleniyor. Ben onu da böyle biraz tezde hani bakıyorum o da bir tür e, bence müdahale, politik dur, müdahale dur. gibi de geliyor. Dolayısıyla işte politik şiddet yani gerçekten başıboş gördüğümüz keçilerden de anlıyoruz. Boşalmış ve işte yani içinde eşyalar duran evler var. 30 yıl önce boşalmış. Kırık camlar, şey, tablolar, Evet isimler, yani içeri girip işte çalıştığım bir ev var yani odaklandığım bir ev var. Yani işte mutfak kevgiri işte mutfak eşyaları yıkanıp asılmış ve orada paslanmış yani. ...bunlar aslında bugün hala bize burayla ilgili çok kritik bir şey söylüyor. Yani burada büyük bir şiddet yaşandı ve insanlar apar topar evlerini terk etmek zorunda kaldılar. İşte kafamızı çevirdiğimiz her yerde gerçekten ya boşaltılmış bir ev görüyoruz... ...ya boş boş bir hayvan görüyoruz, ya çorak bir alan, ölü bir ağaç görüyoruz. Yani bütün işte kendiliğinden bir tane zeytin ağaçlarının bile aşılanıp korunduğu bir yerden... Ölen ağaçların yerden kaldırılmadığı bir yere aslında dönüşen Zekin bir yer ağacı burası. ağacı ölümsüzdür aslında. Evet yani. yani gösterirsen. Evet. Şöyle bak ben 1984'te ilk kez Gökçeada'ya gelmiştim. Tabii bugünkü gibi değildi yani. Hı hı. Örneğin bir tane araba vardı. Hı hı. İşte Metin Atamak, <gülüyor> Metin abinin arabası. İşte Madame Marika yaşıyordu onun evinde evet. kalmıştık. Hüzün yani. Evet. Mesela vapurla adaya yaklaştığınız zaman boz bir şey görüyorsun evet. ama içine girdiğimiz zaman sizi öyle bir etkiliyor ki. Thank you. Programın sonuna da geliyoruz yavaş yavaş. Aslında hem İmruz'a dair hem de e, Türkiye'nin pek çok yeri için geçerli Tabii. bir şey aslında söyleyeceğim şey. Evet. Yani halklar aslında yan yana durabilir yani hala şimdi e, şeyi yatsımamak lazım artık burada Türk köyleri var artık burada Türkler var e, Türk iyi. okulları var tabii. ama bir taraftan Rumların buraya dönme gayreti Çok çabası güzel. isteği var yani bu iki durumu yatsıyamayız ve bir arada yaşamanın tabii ki yollarını aramak zorundayız yok, ama yok. bunun da ben e, hep şeyde gizli olduğunu düşünüyorum yaşananların kabul edilmesi bir özür dileme mekanizması yani bunu halklar değil ama daha devlet düzeyinde tabii ki söylediğim şey politika tabii düzeyinde ki, yaşananların kabulü çok önemli bir tür yüzleşme özür dileme bir mekanizmanın çalışması lazım tabii mesela okulların açılması gibi bir sürecin aslında Avrupa Birliği süreci tabii ki o yani uyum süreciyle alakalı ama çok kritik olduğu belli insanların bir arada yaşamaya dair umutlarının yeşerdiği çok açık. Dolayısıyla bu tür mekanizmaların biraz daha çoğalması gerekiyor. İşte örneğin evlerin geri alınmasıyla ilgili ya da arazilerin iadesiyle ilgili de mekanizmaların işlemesi gerekiyor. Ya yani Yoksa gerçekten insanlar yan yana durmayı aslında başarabiliyorlar ama biraz politika düzeyinde, daha işte yönetim düzeyinden de belli mekanizmaları harekete geçirmek ve bir tür özür dilemek benim, gerekiyor diye düşünüyorum. umudum var. Yani şöyle <gülüyor> kapatalım mı İmroz, Gökçağ'da bir barış adası olsun değil mi? Kesinlikle. kesinlikle. Ile, Bugüne kadar hep mutlu, Mutlular Adası olmuş. Tabii, bundan bundan sonra, sonra, da sonra da öyle olsun. Sizin yerini evet. sayınca bıraksın. En belirgin duygu. Coşkusu, kesinlikle. kesinlikle. Alevi ezgilerini de dinleyelim. Rum şarkılarında dinleyelim. Kesinlikle. Ne bileyim Anadolu türküleri de çalınsın burada. Çok çok barış, güzel söyledin. Bir Barış Adası olsun. Geldiğimizdeki o hüzün yerine e, biraz sen daha için. festival coşkusu olsa, panayırın coşkusunu hissedelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben Tuğba, teşekkür ederim. Evine konuk ettin beni, Bavim'den Hoş geldin ya, <gülüyor> konuk oldun sen de hoş geldin. geldin. Devam ederiz yine konuşmayız. Tezin Peki ne zaman bitecek var mı öyle bir <gülüyor> şey? Bu en Evel zor soru oldu. <gülüyor> Umarım bir yıl içinde evet. tamamlayacağım. Tekrar çok sağ ol. Çok, çok teşekkür ederim. Babil'den sonranın sonuna geldik. Bugün Tuğba Emiroğlu ile yaptığımız söyleşinin kaydını dinledik. İmroz Söyleşilerini önümüzdeki hafta Ercüment Yalçın Sürücü ile devam edeceğim. Programı kapatmadan iki konser duyurum olacak. Bu yıl 22-26 Ağustos tarihlerinde Asos'ta Türkiye'nin ilk Rebetiko kampı yapılacak. Yunanistan'dan Spiros, Kumas ve Parapetameni grubunun katılımıyla yapılacak olan kampa. Sizler de katılabilirsiniz. Eğer katılmak isterseniz ividermancıya ividermancı.gmail.com adresinden yazabilirsiniz. Tekrarlıyorum ividermancı at gmail.com Kampa katılan müzisyenlerle 27 Ağustos Cumartesi akşamı Küçükkuyu'da Adatepe Köyü'nde halka açık bir konser düzenliyoruz. Bir başka konser duyurumda geçen sene Türkiye'nin ilk akordeon derneği akorder kurulmuştu. Bab'iden sonra dinleyicileri ansıyacaklardır. Benim de kurucularından olduğum akorderin çalışmalarına programda sık sık yer veriyorum. E bu ay yani Ağustos'un 19 24'ünde İstanbul'un sokaklarını akordiyonlu büyü lisesi bir kez daha dolduracak. E bu yıl ikinci uluslararası Akordiyon festivalini düzenliyoruz. Festivale Türkiye'den çok sayıda akordyon katılacak. Ayrıca Sırbistan, Ukrayna, Kazakistan, Kosova ve Arnavutluk'tan da usta akordiyonistler festivalde yer alacaklar. E, halka açık konserler Ataşehir Açık Hava Tiyatrosu ve e, parkında e, gerçekleştirilecek. E, hem Rebetiko konserinin ve hem de akordiyon festivali konserlerinin duyurularını e, Babil'den sonranın e, Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Babil'den sorunun program kayıtlarına programın Facebook hesabından ulaşabilirsiniz. Programı Timolyon Çaknis, Kemal Yazgan ve Şenol Aktürk'ten dinleyeceğimiz bir İmroz şarkısıyla kapatmak istiyorum. İmroz'da yapılan canlı bir kayıt. Şarkı, içiyorum ve şarkılar söylüyorum. Hoş olmayan şeyler de yapıyorum ama kimsenin benim için söylediklerini de umursamıyorum diyor.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 Partizion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 Destekleri için Açık Radyo dinleyicileri Leyla Kafadar ve Aylin Karakulakoğlu'na teşekkür ederiz.